İyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşam sizlerle tasavvuf eğitimi yani seyir-i sülükü konuşacağız. Tasavvuf yoluna giren kişilerin Allah'a ulaşmak için bir eğitim sürecinden geçirildiğini biliyoruz. Tasavvufta buna seyir sülük eğitimi adı veriliyor. Seyir kelimesi arkadaşlar seyretmek, yürümek manasında, sülük de seleke kökünden, bir yola koyulmak manasına geliyor. İki kelime birleştirilmiş ve seyir ve sülük, seyri sülük yola koyulup ilerlemek manasında bir kavram olarak kullanılmaya başlanmış. İnsanı Allah'a ulaştıran bir takım uygulamalar, efendim davranışlar, tavırlar, ibadetler, bütün e, farklılık, arada farklılık olmakla birlikte ne kadar bu bir tür tavırlar varsa bunların hepsine birden sevsülük e, deniyor. E, tasavvuf yoluna giren kişi manevi bir yolculuğa çıkmış olarak kabul ediliyor ve Allah'a doğru, Hak'a doğru sefer e, yapmış oluyor. Buna tasavvuf ehli Ruhi Miraç da e, diyor. Yani Ruh'en yükselmek manasına kullanıyorum. Tabi tasavvuf eğitim sürecinde tasavvuf eğitiminin belirttiği bir takım makam ve menzillerin geçilmesi söz konusu. Tasavvuf kaynaklarında bu makamlardan, menzillerden bahsediliyor. Her bir makama uğrayan kişi o makamın hakkını, o menzilin hakkını verdikten sonra bir sonraki aşamaya geçiyor. E, Tabi ileride e, aynı olarak yine üzerine duracağız. Bu eğitim mutlaka bir rehber eşliğinde e, yani Mürşidi Kamil diye ifade edilen Şeyh diye ifade edilen bir rehber eşliğinde alınması gerekiyor. Bu eğitim sonucunda arkadaşlar salik yani tasavvuf yoluna girmiş olan kişi, diğer bir adıyla mürit yani kendi iradesiyle bu eğitimi almaya karar vermiş olan kişi ilmel yakın mertebesinden <gülüyor> aynel yakın ve hakkel yakın mertebelerine ulaşıyor, ulaştırılmaya çalışılıyor. İlk hafta hatırlayın tasavvufun hedefi nedir diye sorduğumuz sorunun cevabı olarak ihsan seviyesinde kulluk yapmasını sağlamaktır demiştik. Yani Allah'ı görüyormuş gibi kul olmak, Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etme ruh kıvamını kazanmak. Şimdi arkadaşlar bizim normal bir mümin olarak Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle ifade edilen, Peygamber Efendimiz'in açıklamalarıyla bildirilen bir takım hususları biliyoruz. Ve buna inanıyoruz. Bu bilgimiz bizim ilmel yakîn seviyesindeki bir bilgidir. Yani biliyoruz ve bilgi noktasından inandığımız içinde bir kesinlik oluşuyor bizde. Yakîn demek, kesinlik demek. Ancak bu bilginin daha ileri aşamaları Aynel Yakin ve Hakkal Yakin seviyesine çıkmakla e, kemale eriyor. Aynel yakın demek arkadaşlar, bilerek değil bu sefer görerek kesinliğe ulaşmak demek, daha ileri aşamadır. Hakkal yakın de görmenin de ötesinde bizzat yaşayarak his, hissederek <gülüyor> hissederek bir şey hakkında bilgi sahibi olmak manasına geliyor. Bunu daha düzgün anlamamız için şöyle bir örnek verebiliriz. Mesela biz havuzun ne olduğunu bilmiyor olsak ve kitabın bir tanesinde havuzla ilgili bir tarif okusak ya da birisi bize havuzu tarif etse havuz hakkında bu yolla elde ettiğimiz bilginin derecesi ilmel yakın seviyesindeki bir bilgi seviyesidir eğer biz bu bilgiden sonra mevcut bir yerdeki bir havuzun başına gider ve havuzun nasıl bir şey olduğunu bizzat gözlemler görürsek o zaman havuz hakkındaki bilgimiz görerek elde edilen bilgidir ki bunun seviyesi aynel yakin seviyesidir görerek kesinlik oluşması ama bundan da ileri bir aşama var ki eğer bir kimse havuzun başında e, bizzat havuza girip yüzmeye başlarsa o zaman havuzla alakalı bilgisi Hakka yakin derecesinde o seviyede elde edilen bir bilgi noktasına gelir. Yani bizzat yaşayarak elde edilen bilgi. İşte arkadaşlar iman konularında bizim bize bildirilen bir takım hususlara iman ederek bildiğimiz hususu kabul etmemiz ilmel yakın seviyesindedir. Ancak tasavvufta bir takım makam ve menziller geçirilmek suretiyle kişiler bu inandığı şeyleri görür hale gelebiliyor. İşte o zaman ilmel yakın seviyesinden daha ileri aşamalara yükselmiş oluyor. Mesela e, ahiret hayatıyla ilgili biz ahiretin olacağına inanıyoruz kabirde bir hayat olduğuna inanıyoruz. Peygamber Efendimiz bildirdiği için <gülüyor> e, kabirdeki insanların bir kısmının cennet hayatı yaşadığını bir kısmının da e, cehennem hayatı yaşadığını da biliyoruz. Dolayısıyla kabirle alakalı ilm-i derecesinde bir bilgimiz var. Ancak bir kimse manevi mertebesi artarak, yükselerek, kalp gözü açılması suretiyle, kabir sanlıktan geçerken kabirdekilerin halini gözlemleme imkanı bulursa, efendim cennettekilerin o halini, cehennem azabı çekenlerin o kötü halini bizzat müşahede ederse, işte kabirle alakalı onun bilgisi ve imanı tabii ki aynel yakîn derecesine yükselmiş oluyor. Biliyorsunuz peygamber efendimiz kabirdekilerin halini e, görüyor ve sahabe efendilerimize de bildiriyor idi zaman zaman. Tirmizde geçen bir hadis vardır. Buyuruyor ki efendimiz, ben size Rabbimden e, kabirdekilerin hallerini size de göstermesini isteyecektim. Ancak e, ölülerinizi gömmekten kaçınırsınız diye bundan vazgeçtim. Yani bir kimse kabirdekilerin halini bizzat görür hale gelirse en yakınını, annesinin, babasını veya çocuğunu kabre koyduğunda onun akıbitinin kötü olduğunu gördüğünde ya da böyle bir ihtimal olduğunda onu gömmekten sakınır diye korktum. Bu manada açıklaması var. Demek ki arkadaşlar görür hale gelebilir insan kerameten ve gördüğünde işte Kabirle alakalı imanı o seviye çıkar. Bunun daha ileri aşaması da arkadaşlar bizzat o kabir hayatını yaşamaktır. İşte o da öldüğünde gerçekleşecek olan bir şeydir. Yani ölünce, kabre konulunca, e, münker nekir geldiğinde, o hesap verildiğinde ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur olarak bizzat yaşanmaya başlanınca bu da hakkı yakin derecesine çıkmak anlamına gelecek. Demek ki tasavvufta bizim bilgi olarak yaşadığımız bir takım, inandığımız bir takım hususları görerek imanda e, yakin, elde yakin artırma bizzat hissederek yakinde e, kemale erme e, hedeflenmiş oluyor bu manada. Şimdi her bir makam dedik, geçilerek e, yolun sonuna, eğitimin sonuna ulaşılmaya çalışılıyor. Hedefe varılmaya çalışılıyor. Şimdi her bir makamın makamda yapılması gereken bir takım vazifeler var arkadaşlar. Bu vazifeler tamamıyla yapılmadan bir sonraki aşamaya geçilmesi mümkün görünmüyor. Eğer eksiklerle birlikte bir sonraki makama geçilirse o zaman... O e, eksiklik yolun sonuna kadar sürekli devam edeceğinden e, saliki yani tasavvuf eğitimi almakta olan o müridi olumsuz etkileyecek demektir. Dolayısıyla bunu mutlaka e, tam hakkı verilerek e, makamların geçilmesine ihtiyaç var. Şimdi bu hususta tabi bu makamlar nedir, nasıl yaşanır, bir defa rehber eşliğinde olması gerekir dedik. Yani mürşit bir şeyh eşliğinde olması gerekir. Ama bu hususta da yine yaşanan tecrübelerin kaydedildiği, yani makamlarda nelerin yaşandığı, makamların hakkının ne olduğu, nasıl hakkını verilmesi gerektiğine dair yazılmış birçok kitap var. Yani o serülsülük aşamalarındaki makamları menzilleri anlatan kitaplar. Bunların arkadaşlar, kimisi işte üçlü, kimisi onlu, kimisi yüz, kimisi bin bir makamdan bahsederek böyle tasniflerle bunu ele alıyorlar. Bu konuda yazılanların en meşhur, en bilineni resmini kapağını gördüğünüz kitaptır. Hacı Abdullah Heravi'nin Menazilü Sahirin isimli eseri. Ee, esasen eser Arapçadır. Buradaki tercümesinin kapağı. Tercüme edildi. Ee, merak edenler efendim alıp bulabilir okuyabilirler. Menazil-i Sair yolda yürüyenler yani serisülük eğitimi alanlar demek. Onların menzilleri manasına geliyor. Bunun gibi tabii daha başka kitaplar da var. Şimdi tasavvuf eğitimi dedik ki mutlaka bir rehberin eşliğinde olmalı. Bu e, rehberin eşliğinde o rehberin yönlendirmesiyle yapılırsa iyi olur, sonuç alınır manasında söylenmiş bir şey değil. Rehber olmazsa olmaz anlamındadır. Yani rehber olmalı derken farz derecesinde, zaruret derecesinde kabul edilir. Rehbersiz olmaz demektir. Eğer mürit Tasavvuf yolunda tek başına yürümeye kalkarsa, yani tasavvuf işte bu makamlar, menziller bahsediliyor, orada neler yapılacağından söz ediliyor diyelim, tek başına tutup bunları uygulamaya kalkarsa, o zaman e, onun yolun sonuna ulaşması imkansız hale geliyor. Ya yolda kalıyor, ya da yoldan çıkıyor. Neden e, bu oluyor? Bunun üzerinde ileride bunun sebepler üzerinde duracağım. Ee, ama e, kısaca söyleyecek olursak e, bu arkadaşlar eğitim doğrudan kalple alakalı olduğu için kalbin hassaslaşması, kalbin e, bir takım hassasiyetlerle yeni vizyonlar, görüntülerle karşılaşması kişinin o gel, gelinen aşamada bir takım yanlış anlamalara, e, yanlış değerlendirmelere sapma ihtimali var. Mesela kabirün görülmesinden bahsetti ki dervişler belli bir aşamadan sonra kabirdekilerin halini görür derler. Ya da bir takım İmam Gazali Hazretleri mesela e, Elmun Kuzumine Dalal'de tasavvuf eğitimi başlayınca daha eğitimin başları sayılabilecek aşamada bir takım geçen velilerin veya önceki peygamberlerin ruhlarını, ruhaniyetlerini görmeye başlar der. Ee, o ruhaniyetlerle ilk önce bir kısa süreli karşılaşma, ilerleyen aşamalarda daha uzun birlikte olma ve onlardan bir takım sözler işiterek istifade etme e, söz konusu olur der. Biliyorsunuz İzmav Gazali e, Hazretleri tasavvuf eğitimi almış olan alimlerdendir. O yap, yani onun yazdıklarını bir de e, sadece bilgi olarak aktarım değil... Bizzat tecrübe olarak yaşadıklarının e, ifadesi olarak da anlamak lazım. Şimdi işte arkadaşlar bu ruhaniyle e, geçen veliler ya da peygamberlerin ruhlarıyla karşılaşma aşamasında şeytanın e, o dervişi kaldı, kandırma tehlikesi var. Yani bir peygamberin ruhaniyetine girerim. Yani işte ben İsa'yım veya Musa'yım veya Hızır'ım, Hızır, Hızır Aleyhisselam'ım gibi bir suretle onun karşısına çıkıp ona bir takım sözler söylemesi, onun kalbini bulandırması tehlikesi vardır. O yüzden e, tasavvuf yolunda efendim şeysiz yürülmez derler. E, biliyorsunuz e, şeytanların bunu yapmaya gücü var. E, şeytan bunu yapabilir. Hatta Kur'an-ı Kerim'de peygamber dahi müdahale ettiğinden söz edilir. Hac suresi 52. ayette. Peygamberlere bile ancak peygamberler tebliğ ile görevli kişiler olduklarından e, Hz. Allah onları uyararak e, şeytanın o ilkaatını, o, onların iç dünyasına attığı o e, dünyevi şeyleri temizler. Şimdi dolayısıyla peygamberlere bile müdahale etme gücü varsa şeytanda evet onun ümmetinden bir velinin veya bir Allah yolunda yürümekte olan bir kulun, samimi ihlaslı bir kulun kalbine de nüfuz etme ihtimali ve tehlikesi her zaman var söz konusudur. O yüzden bu gibi hususlarda onu uyaracak olan rehberdir. Çünkü rehber daha önceden aynı makamı yaşamış olan kişidir. O makamları geçmiş ve eğitimini tamamlamış olan kişidir ki onun üzerinde e, ilerleyen dakikalarda duracağım. Şimdi bu husus arkadaşlar tasavvuf klasiklerinden e, Erlisali isimli eserde Abdülkerim Kuşeydi tarafından kaydedilmiş. Ha, hatırlarsanız geçen hafta bu tanıttığım önemli eee tasavvuf klasiklerinden bir tanesiydi bu Erlisalem. Abdülkerim Kuşeyri'nin yazdı. 5. yüzyılda yazılmış Hicri. Orada eee Abdülkerim Kuşeyri eee Bayezid Bistami'ye nispet ederek üstadı olmayanın kılavuzu şeytandır sözünü kaydediyor. Yani eğer şeyhi yoksa onu şeytan kesinlikle aldatır manasında. Dolayısıyla e, bu e, tasavvuf klasiklerinde ilk dönemden itibaren dile getirilen bir husus. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi e, dolayısıyla e, tasavvufta e, mutlaka şeyhle bu eğitim alınacak demektir, bunu e, anlamış ve öğrenmiş oluyoruz. Esasen e, tasavvuf eğitimini tarif eden kişiler, arkadaşlar işin başka boyutlarına da işaret ediyorlar. E, Evet burada e, tam konuyla gibi bir soru var. Mürşid olarak Kur'an ya da hayırlı bir arkadaşla kastedilmiş olamaz mı? E, bu önemli bir soru arkadaşlar. Yani burada yani Bayezid-i nispet edilen şu söz, sözden bahsettiğimizde üstadı olmayanın işte mürşid olmayan şey şeytandır e, gibi bir ifadeden biz e, şeyi anlayamayız mı? E, Kur'an'ı. Rehber olarak anlayamayız mı? Ee, arkadaşlar burada özellikle şunu belirteyim. Ee, Kur'an bizim bütün müminlerin e, rehberidir. Bütün insanlığın rehberidir. Ee, bunda hiç şüphe yok. Ee, dolayısıyla burada ifade edilen şey tasavvuf eğitimiyle alakalı e, bir bölümde dile getirilen bir husus. Yani müride nasihat diye bir başlık açıyor bunu söyleyen Abdülkerim Kuşehri. Müride nasihat derken müridin mutlaka bir şeyhi olmalıdır diye üstadı olmalıdır diye açıklama yapıyor. Bu şu anlama geliyor. Bu söz Müslümanların geneli için söylenmiş bir söz değil. Çünkü Müslümanların e, geleni, geneli için söylense e, bir defa çok kesin bir hüküm ifade ediliyor. Şeyi olmayan şeyi şeytandır. Böyle tanımlanır. Bu, bu şekilde e, evet bir arkadaşımız da onu e, sormuş. Şeyi olmayan şeyi şeytandır diye de anlatırlar. Bayezdi Bistami'nin sözüdür. Bunu kesin bu kadar e, kesin söyleyebilmek için bu hususta yani bütün müminler için, genel Müslümanlar için bunu söyleyebilmek için ya bir açık ayet olması lazım ya da bu usta peygamber efendimizin açık bir hadisi olması lazım. Dolayısıyla böyle bir şey yoksa o zaman şey olmayan şey şeytandır diye kesin bir hükümden bahsedemezsiniz. Müslümanlar, genel Müslümanlar için. Peki zaten tasavvuf ehli de bu manada kullanmıyor. Peki kime söylemiş oluyorlar? Kitaplarında tasavvuf yoluna girmiş olan kişi için söylüyorlar başlık tasavvuf yolunda olan yani mürit için geri...